Hatırlayarak onunla adeta yenişiyoruz, denge çizerken ileri doğru uzatabiliyoruz, nereye gidiyor diye. Böyle giderse nereye devam eder? Hayatta da öyle. Böyle giderse nereye ucu devam eder diye çizebiliyoruz zihnimizde. Böyle yapa durursan, üç gün diyelim, bir gün başlayın bir kötü alışkanlık yapıyor diyelim, ikinci gün, üçüncü gün sonra bulunduğu ortamda ee, bunu devam ettirirsem nereye uzanır? Bu? Bunu şey yapabiliyor benzeri kimseler görebiliyor birkaç senedir o alışkanlığı devam ettiren hatta yıllanmış kimseler görebiliyor. Hayatta buna müsait donelerle dolu yani Cenab-ı Hak hayatı sizin e, tuttuğunuz istikametin nereye uzanacağını zihnen kestirebileceğiniz etrafta da örnekleyebileceğiniz şeylerle doldurmuş. Yani böyle yaparsa mesela sigarayı görüyor, bunu içmeye devam edersem, büyük olasılıkla böyle bir sonuca beni doğru götürecek. Alkolü görüyor veya diğer kötü alışkanlıklar... Günah olsun da bizim konuştuğumuz şey süreçte Yaradan'la ayrı bir istikamette ilerleyerek hayatın içine kapanmak, hayatın sahibini, var edenini, başını sonunu unutup parantez arasına sıkışıp kalmak. Bu e, ve farkındalığını kaybetmek. Hani ilk konuşmamızda hatırlarsanız Nesullahha feansahum enfusuhum. Allahı unuttular, Allah da onlara kendilerini unutturdu. Bu e, bitiş gibi. Yani böyle televizyon kapanırken bir şey olur böyle. Nasıl oluyordu? Eski siyah beyaz televizyonlarda böyle ışık bir patlar gibi sonra e, kümelenir, odaklanır. Ortada, bu dediğim saniye içerisinde biter ve simsiyah bir ekran kalır. Bu farkındalığın gitmesi de böyle bir şey. Zulümat, karanlık yani. Cenab-ı Hakk, kafirin bu farkındalığının tükenişini e, öyle karanlık içerisinde, öyle karanlık içerisinde kalmak ile teşbih ediyor ki اِذَا اَخْرَجَ يَدَهُ Elini böyle uzatsa, lem يَكَدْ Elini göremez olur. Yani düşünün, asansör daha kapalı bir ortam, ışık gitse hiç ışık sızmıyor içerisine. Böyle birkaç kez yaşamışlığım var, karanlık da ürkütücüdür. Yani elinizi göremeyecek kadar, yani karanlıkta kalmak çok ürkütücüdür. Birdenbire hisleriniz bütünüyle kapanmış, kör mü oldum acaba gibi bir korkuya da dönüşebilir. اِذَا اَخْرَجَ Elini uzatsa, elini göremeyecek kadar bir insan karanlıkta kalabilir mi? Allah Azze ve Celle küfrü ve küfür sürecini, bu denli farkındalığın zayıfladığı, kişinin kendisini dahi unuttuğu, karanlıklarla teşbih etmişken kendisini daha başta kendisini nur ile tarif ediyor. Kur'an'da bir ayet. Allahu nuru Sevatival Ararddi Allah göklerin ve yerin nurudur diye tarif eder ve kendisine giden süreci de farkındalığın artışı manasında aydınlıklarla Nur ile karşısını zulümat ile teşbih eder Dolayısıyla kişinin farkına varmaktan başladık şeye sürece kör kalmaması bir defa bu böyle bir potansiyele sahip olmasıyla e, kendisini çok belli ediyor. Yani biz insan olarak böyle bir işlerimizin olmasını anlam görürken kendi anlamımızla onu çok bağdaştırıyoruz. Hayvanlarda böyle bir şey yok. İlk derste de hatırlarsanız veya sonrakilerde konuştuk. Sürecin önü ilerisinin nereye gideceğini kestiremiyorlar. Bir örnek vermiştik. Mezbahada sıraya girseler yani bu sıranın kendilerine geleceğini kestiremeyecek kadar o süreci zihinlerinde işletemezler. Ya yani bu sıra ilerliyor, sıra sonra bana geliyor, ben de kesileceğim gibi bir düşünceleri olmaz. O esnada ot olsa yerler yani iştahları bile şey olmaz. Dolayısıyla insanın bunu bırakın günlük yapmayı, yıllık, on yıllık, yüzyıllık yani şu anda öyle insanlar var ki nice yıllık şey düşünebiliyor ileriye doğru ama bu hep hep hayat şeyi içerisinde kaldığı sürece, sonsuza uzamadığı sürece insan beyni açısından yeterince etkin değil. Yani insan kapasitesi sonsuz ile kanacak yani kanmak dediğim aldatılmak anlamında değil de doymak anlamında anlayın. Sonsuz ile kanacak kana kana sonsuzluğu içecek şekilde bir potansiyele sahip. Dolayısıyla ancak öyle bir hatırlama, öyle bir düşünce bizi yola koyabilir ve motive edebilir ve artık kendisine bağlayabilir ki doyurarak yani o sonsuzluk düşüncesidir. Yani biz sonsuzluk beklentisiyle zaten iç içi olduğumuzu fark ederiz hem kendi durumumuzdan hem de başkaları üzerinden, bu bizim yaratılışımızı anlamak adına e, hayat boyu hep e, kendimize bakarak, başkalarına bakarak daha fazla kazanmak, sürekli bir akara sahip olmak ve e, sürekli sağlıklı kalmak ve hep yaşamak, hep yaşamak. Dolayısıyla parantezin başını ve sonunu da eğer Görmezden gelirseniz sanki hep yaşayacakmış gibi sanal, gerçek olmayan, sanal bir sonsuzluk oluştururuz kendi için. ''Seninki artık bundan sonra işin iş'' dediği zaman mesela, o ona sanal bir sonsuzluk yaşatıyor gibidir. Ben üniversitedeyken bir şey görmüştüm bizim ee, yemekhaneye giden şeyde, gazino dediğimiz bir ara yer vardı. Gümüş suyundan bahsediyorum, orada böyle geçerken ayrı bir dünya var. Biz yemeğe geçene kadar o ap ayrı dünyayı böyle hızlı bakışlarla ne yaşanıyor burada, neler oluyor diye. Oranın sürekli mukimleri var, orada sürekli yaşayanlar var. Yani normal derse bile gelmeyip orada yaşayanlar, belli kitaplar var, bilmem neler var. Bir keresinde böyle duvarda bir şey gördüm. Ee, ''Bu gece alem var'' diye bir ilan vardı. Ondan sonra şöyle ifadeler vardı, ee, ''Gece hiç bitmeyecek'' Yani o gece, onların gecesi nasıl bitmeyecek bilmiyorum bizim gecelerimiz hep bitiyor. Fakat orada ''Gece hiç bitmeyecek'' yazıyordu, altında sınırsız içki, sınırsız eğlence, sınırsız... Böyle hep başına da bunlar konmuştu. Şimdi ee, daha bırakın bir ömrü sonsuza ee, yakın satmayı yani kendimizi kandırarak biz bir geceyi bile sonsuz algılayacak algılanmayı kendimize başartacak kadar kandırma işinde iyiyiz. Yani onu okuyunca demek ki şey sınırsız içki ha hemen gitmeliyim sanki sınırsız içecekmiş gibi halbuki e, bilirsiniz onu bilmedik ama diyelim kola falan böyle sınırsız olan yerlerde ya hiç de aslında iyi bir şey değilmiş hatta adamı o işten soğutacak kadar da kötü tesiri de olabilir. Yani bizim kapasitemiz öyle değil. Bir defa, gece bir defa sınırsız değil. İçki ne kadar sınırsız olacak, eğlence nasıl sınırsız olacak, bizim enerjimiz o kadar yok. Yani yorulur insan. Şimdi ama bu insandaki beklentiyi tespit etmek lazım. İnsan bunun arayışı içerisinde ki bunu duvara asıyor, bununla birbirini çağırıyor bununla ortam yapıyor. O gece olmazsa başka gece tekrar denemek ister. Belki diğer gece olabilir diye. En azından bununla kanma arzumuz gayet açık. Alimlerden biri demiş ki Allah azze ve celle insanı cennet için yarattı. Hazreti Adem'i yarattığında direkt cennete koydu. Dolayısıyla yaratılışıyla cennet arasında birebir eşleşme var. Cennette Üretmek yok, tüketmek var. İnsanın duası buna uygun. Ee, üretmekten hoşlanmıyor. Ne kadar bir kimse üretmeksizin tüketebilirse o kadar kendisini iyi sayıyor. Yani ne kadar başkaları üretiyor, fabrikaları var, şeyleri var, kendisi onun gelirini kullanıyor veya kiralık yerleri var falan. Biz hep özeniyoruz. Niye böyle bir özentimiz var ve hepimizde bu yaygın. Yani ayaklarını uzatıyor, sürekli yiyor, içiyor. Bu çok hoş bir düşünce. Hiç çalışmasa şu andan itibaren ölene kadar şeye kadar parası var diyoruz birbirimize. Veya yedi sülalesi bile onun şeylerini tüketemez diyoruz. Bu üretmekten hoşlanmadığınız, öğretmenin zor geldiği ama hep tüketmek istediğiniz cennet böyle bir ortam. Başka Diyorlar ki mesela cennete girmiş olanlar لَا يَمَسْسُنَا fiha نَصَبُنۜ Bize cennette yorgunluk değmiyor. Yorgunluk öyle bir kısıt ki e, her şeyin önünü kesiyor. Yani ne kadar çok eğlence, ortam, şey hazırlasanız eğer yorgunluk geldiği andan sonra her şey anlamsızlaşmaya başlıyor. Yani uykunuz geliyor, yorgunluk geliyor, devam edemiyorsunuz. Bir başka kısıt var hayatta. Sevmediğimiz, o da nedir? Bıkkınlık. Yani ''Bıktım artık bu işlerden'' diyor. Veya aynı şeyi yapmaktan, bıkmaktan söz ediyoruz. Bu da hoşlanmadığımız ama buraya ait bir şey. Biz onu sevmiyoruz. Cennettekiler diyorlar ki, La يَمَسُّنَا fiha نَصَبٌ Bize burada yorgunluk değmiyor. la يَمَسُّنَا ف۪يهَا لُغُوبُ Bize burada bıkkınlık da değmiyor. Öyle bir şey yok. Hastalık yok, yorgunluk yok, bıkkınlık yok, yaşlanma yok. Çoğumuz iyi bir imkana kavuştuğundan beridir diyor ki yani gün geldik para kazandık, kazanmaya kazandık da şimdi de yiyecek mecalimiz yok. Doktor tatlı yeme diyor. Doktor şunu yeme diyor. Doktor işte kilana dikkat et diyor. Gezecek çok fazla şeyim yok. Hasta oluyorum çok gezip dolaşınca vesaire. Kısıtlar bizi hayatta o Karşılanmasını istediğimiz ama içinde hep hissettiğimiz beklentiyi karşılamadan e, hayat bizi tüketiyor. Ama biz bu beklentiyi okumak durumundayız. Madem ki bizde böyle bir beklenti var o zaman Hz. Adem'den tevarüz ettiğimiz bu yanımızza e, karşılık gelen parantezin dışına doğru yapmamız gereken projeksiyon var. Hayat sonrasına dönük. Beklentiyle e, ufkumuzu açmak durumundayız. O zaman hayatın anlamına yolculuk etmek durumundayız. Hayat niçin var? Bizi demin bahsettiğimiz standartta, demin bahsettiğimiz, konuştuğumuz potansiyelde yaratan kim? Yani eşek üzerinden tarif edince çarpıcı oluyor. Şöyle bir resim görmüştüm. Bir eşek, eşeğin üzerinde bir adam oturuyor. Adamın elinde bir sopa var, sopanın ucunda otlar var. Otlar doğal olarak eşeğin ön istikametine düşüyor. Eşek sürekli otlara yetişebilmek için ilerlemek durumunda, ilerliyor. Ama o ilerlenme o esnada sarsıntıyla ağzına bir iki ot değiyor, değmiyor. O ot kitlesi önünde durduğu sürece o hep yürüyor. Ama sonra eşek tabii ki e, otlar eline geçmiyor. Çünkü o, o ilerledikçe otlar da ilerliyor. Dolayısıyla da bir vakit sonra bu resim eşeğin aldatıldığı, kandırıldığı bir süreç olarak değerlendirilir. İnsan bakış açısıyla hemen görülür. Çünkü o sopayı tutan kişi eşeğin üzerindedir zaten. Hayat için benzer şeyleri konuşuyoruz. Annem derdi ki ''Mal da yalan, mülk yalan, var sen de biraz oyalan'' böyle bir şey vardı. Şimdi oyalandığımızın hep farkındayız ve süreçte amaçladıklarımıza kavuşamadan birdenbire ayrıldığımızın da farkındayız. O zaman bunu konuşmak işte bir insan faaliyeti. Şimdi biz bunu konuşmak isteyip bunu düşünmek istediğimizde insan faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Bunu hayvanlar yapamıyor. ''Ee ölünce ne olacak?'' demiyorlar. Şu an önemli. O yüzden bugün demin bir sohbette de söyledim. Şimdi modern dü dünya sanayileşince ve daha çok üretince bu ürettiklerini tüketecek çılgınlar arıyor kendisine. O çılgınlar başka hiçbir şey düşünmeden hep tüketmeye odaklansınlar istiyor. Onlara şöyle bir slogan geliştirmiş, duymuşsunuzdur bunu televizyonlarda. Diyor ki anı yaşa, anı yaşa. Yani andan öncesini de andan sonrasını da kurcalama. Sen şu anda anı yaşa. Yani bu yediğim sağlığın bozabilir, bunlar, bunlar düşünme. Şu an keyif alıyorsan devam et. Ama bir süre sonra sağlığın bozu... Bak benim istediğim şeyin dışına çıkıyorsun. Sen anı yaşa. İyi de bir vakit so bu bir vakit sonradan söz etmek, başkaları üzerinden değerlendirme yapmak benzer şeyleri yapmış bu insan faaliyeti. O zaman anı Yaşa'' sloganı aslında insanları hayvanlaştırma projesinin çok kısa ifadeli bir sloganı anı Yaşa'' Şimdi düşün eskiler daha ana indirmemişlerdi üç günlük dünya diyorlardı yani e, üç gün keyfine bak. En azından onlarınki üç gündü, şimdi ana odaklandı. Biz de diyoruz ki, biz insanız ve önüyle, arkasıyla bütün hayatı konuşalım. Kendimizi tanımaya çalışalım, duygularımızı, düşüncelerimizi, beklentilerimizi. Önceki derste konuştuk. Şöyle bir geçmişe bakıp, Kur'an'da sıklıkla Cenab-ı Hak kendilerinden önceki topluluklar, kendilerinden önceki topluluklar, onların başlarına gelenler diye İnsana geçmiş üzerinden, yaşamış binlerce, milyonlarca insanın üzerinden düşünce üretmeye davet eder. Onu böyle yaratmış ki onu bu, bu, bu bilgiyle buluşturuyor. Yani insan bu bilgiyle buluşunca bunu değerlendirebilir ve buradan kendisine sonuç çıkarabilir. Biz buna ne diyoruz? İbret diyoruz. Hayvanlarda böyle bir kavram yok. Biz buna ibret diyoruz. Bugün ee... İstanbul'daydım. Öğrencilik yıllarında hep önümden geçtim. Yani Beyazıt, ben tarihi yarımada da hiç yorulmadım. Hep çok, yürümekten hiç yorulmazdım. Şimdi de yorulmuyorum. Ama o üniversiteyi merak ederdim. Ben o üniversitenin mezunu değilim. Bugün içine girdim. E elektörlük binasındaydık vesaire. Orada binanın içerisinde e yani e, Rektör Bey'in odasında bir tarih vardı adeta. Yani işte orada bir tane fotoğraf var mesela, diyor ki o fotoğrafta işte devletin kurucusu onun geldiği gün çekilmiş, o gün üzerine bir tane imza atmış, bir şey yazmış, o günkü resim bu, işte şurada şu, şurada... Etrafta hep yüzyıl e, yani gibi bir süreçteki bir ikintiler var öyle kalıntılar izler var yani otantik olarak bakıp aa demek mümkün va demek de mümkün fotoğraf çekmek de mümkün ama e, demin bahsettiğim bakış açısıyla bakıp şimdi bir sayfa çeviriliyor böyle ta 1900'lü yılların başlıklarından itibaren gelip gidenlerin imza attıkları bir defter. Hiç tanımadığınız isimlerden başlıyor tanıdığınız isimlere dönüşüyor. Ve onlar onlar çevir çevir çevir çevir. Ondan sonra taa 1950'lere geliyor. 60'lar 70'ler 80'ler yani bir onların altında da sıfatları var. Yani kimi Cumhurbaşkanı yazıyor, kimi ee, ne diyelim Başbakan yazıyor. Üniversiteye geldikçe orada ona imza atmışlar. Şimdi defter aslında konuşuyor. Mesela... Ee, diğerlerini hatırlamıyorum ama aklımda kaldığı için birinin yazdıklarını söyleyeyim. Bugün İstanbul Üniversitesi'ni mi Darülfünun'u mu demiş hatırlamıyorum. Gezdim. iyi vakit geçirdim. Eee iyi vakit geçirdim. Ve ondan sonra güzel bir yer gibi böyle bir üç kelime cümle atmış. Altında e, imzasını atmış İsmet İnönü diye mesela. Hatta orada dediler E niye?'' demiş. Yani hakikaten ''E'' yazmış. Demek ki aksan ile ''E'' demiş. Orada sayfa sayfa çevirdiğimizdeki isimlerin hepsi kendi zamanlarında ülkede bir numaralı insanlardı. Şu anda sadece bir kayıtta izleri var, kütükte de kayıtları düşünmüştür. Yani gitseniz nüfusa orada aktif bir kayıtlarını bulamazsınız bize şey yapmak için Cenab-ı Hakk'ın bahsettiği gibi sizden öncekilerden yola çıkarak bugüne kadar insanlar ne yaptı çoğunlukla nasıl sonlandı ellerine ne geçti ben aynı süreçteyim ben ne yapacağım? Cenab-ı Hak bize diyor ki "Summa ja'annakum khala'if fil ardı min ba'dihim" sonra sizi yeryüzünde onların halefleri kıldık. Linan dura bakalım. كَيْفَ تَعْمَلُونَ Siz nasıl yapacaksınız? Yani, تِلْكَ Ummetun قَدْ خلت. Onlar bir ümmetti, geldi geçti. لَهَا مَا كَسَبَتْ Kazandıkları kendilerine ama وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ Sizin kazandıklarınız sizin için olacak. Şimdi ben ayeti hep onlar sahneden indiler, çıktılar, gittiler. Şimdi sahnede siz varsınız. ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ Bakalım, keyfe تَعْمَلُونَ Siz nasıl amel edeceksiniz? Dolayısıyla madem biz süreci değerlendirebiliyoruz, geçmişten okuma yapabiliyoruz, bugüne kadar gelebiliyoruz ve bugünden sonrasına da ileriye dönükte zihnimizi çalıştırıp ileriye gidebiliyoruz. Şu halde anlamı bu zaman süreci üzerinden keşfetmek durumundayız. Biz buradan için ve neden varız? Var eden kudretin bizi yaratmasını ele aldığımızda bizi belli beklentiler ile yaratmış. Demin eşeği bahsettik, otun peşinde gidiyor. Bizim de arzularımız var ve çok farklı değil aslında. Biz de arzularımızın peşinden gidiyoruz. Arzularımız içerisinde, yani gerçekleştirmek istediğimiz, yapmaktan zevk aldığımız, yemek içmek gibi bazıları, hepsi çok düzgün şeyler değil. Hayvanlardan ayrı, bizde bazı arzular var, çok yanlış olabilir. Bir başkasının canına kıyabilir, bir başkasının malını gasp edebiliriz. Bazen internette de dolaşıyor, öyle sahneler var ki insanların yapabildiği. ''Bu kadar acımasız bir hayvan yok'' diye altında notlar atıyorlar. ''En vahşi hayvan insan'' diyorlar. Bugün bir hocamız yine o toplantıda İngilizlerin mengene ile adam öldürme gerçek resimlerden gösterdi. Bir tane siyahi delikanlıyı bağlamışlar, arkasından boynuna mengene geçirmişler. Böyle yavaş yavaş çevirerek maksat diğer siyahilere gösterip siz de iyi çalışmazsanız, günlük yeterince üretim yapmazsanız e, sizi de böyle öldürürüz diye o e, can havliyle bağırdıkça yani kastı öldürmek değil, öldürmek istese bir tane kurşun çeker öldürür ama o istediği kadar mesaj vermiyor diğerlerine. O istiyor ki olabildiğince bunun caydırıcılığından yararlanayım. Böyle yavaş çevire çevire çevire çevire diğerlerinin öyle bir hafızasına korkunç bir manzara kazıyor ki ve öylece boynunu kırdığında tabi ben gene sona geldiğinde öldürmüş oluyor. Herkes söyledi. insan ''İnsan mı bu?'' dedi. Bunu yapabilen bir hayvan yok zaten. Yani men, alet geliştiren bir hayvan çıkmadı. Bir başka hayvanı katledebilmek için ve ona olabildiğince maksimum acı yaşatabilmeyi de hesaplayarak bunu planlayıp alet geliştiren bir canlı yok. Başka maksatlarla da alet geliştiren, alet kafasında bunun planını kuran falan. Biz insanların bir faaliyeti. Şimdi insan olarak Böyle şeyler de var ve bu bizim arzularımızı gerçekleştirme sürecinde başımıza geliyor. Yani İngilizler, biz bu siyahileri öyle çalıştıralım ki bize çok yoğun üretim sağlasınlar, hiç gevşemesinler. Bu amacını sağlamak üzere bir başkasının hayatını vahşice kıyabiliyor. Hepimiz bu duygulara sahibiz. Yani olumlu ve olumsuz potansiyelimiz var. Çok vahşi bulduğumuz bu kişi bizden, bizim gibi biri. Yani kendimizi tanımak için iyi bir resim aslında. Bir hocamız derdi ki aslında herkes Musa da olabilecek, Firavun da olabilecek. Yani Allah Azze ve Celle'ye saygılı da olabilecek. Allah Azze ve Celle'ye karşı bu kadar nankör de olabilecek potansiyeli var. Kendisi tercihini ortaya koyuyor. فَاَلْهَمَهَا ve وَتَقْوَاهَا Allah ona taşkınlığını da Takvasını da ilham etti. Yani iki süreci de önümüze açtı. İnna hadi na hussebila. İn şükredenlerden de olabiliriz. Oyn mekafura. Yoksayan binanköre de dönüşebiliriz. Sanmayın ki yani işte ben katil olmam mesela. Bu potansiyele sahibim demeli ve. Ee... Bu potansiyelimin ortaya çıkabileceği durumlara karşı tedbirli olmalı yapabilirim. Bazen haber okuyorsunuz, kendi çocuğunuz geceleyin ağlıyor diye mesela, çocuk ağlıyormuş diye, kaldırıp duvara vurmuş, öfkesinden çocuk ölmüş. Bu nasıl bir öfke patlaması? Ama bu öfkenin ve benzeri öfkelerin içinizde varlığını, Bazen birinden almak istediğimiz hıncın hayalimizde bize düşlettiği korkunç e, öfke ile düşünürsek var böyle şeyler. Bunlar ileri boyutta. Artık siz hırsızlıktan, başkasının malını gasp etmekten, ticarette, geçmiş ümmetlerde görülen alırken, verirken, satarken mesela Semud'un kaminde yani ölçüye tartıya dikkat edin alırken, verirken Orada hile yaparak daha fazla mal kazanmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bizim hayatımızda bizi gaflete sürükleyen ve o otun kokusuyla otun peşinde heyecana kaptıran belli duygularımız var. Bu kendimizi tanımamız açısından önemli. Ve çoğu insan bu duyguların müthiş tazikiyle hayat tarzını bu eksende oturtuyor. Ve hayatı anlamlandırmak hususundaki akletmesini de bu amaçla, bunu başarabilmek için ötekini bloke ediyor. Yani şu şurada dursun, yok nasıl doğduk da, nasıl var olduk da, ileride ne olurmuşuz da, böyle hep yaparsak nereye gidermiş de... Bu tür düşüncelerini pauslamak istiyor. Yani farkındalığını ve anlamlandırma süreçlerini durdurmak istiyor. Bilmiyorum geçen derste söyledik mi, Bugün, deminki derste de hatırladım, söyledim. Bir arkadaş öyle demişti, ''Hocam atın ölümü arpadan olsun, bana daha fazlasına gerek yok, farkındayım, bilincim de yerinde ama arzularımla yenişemiyorum. Dolayısıyla ben bu arzularımın beni götürdüğü yere kadar savrulacağım.'' İnsanın arzularına kendisini bırakması, bilinçten vazgeçmesi, farkındalıktan vazgeçmesi ki farkındalığın temeli yaratıcının farkındalığı, sahip var. Ve sahip senin içtiğin sigaradan tut, sağlığından tut, ee, her türlü verdiği emanete karşı hayatı komple sahibi olan o. Hesap soracak, huzuruna döneceksin. Bu mesuliyet duygusunu sevmedik. Sevmiyoruz da mesuliyet duygusundan kurtulmanın yolunu farkındalığı zayıflatmakta bulduk. O yüzden cehaleti mutluluk sayıyoruz. Bir şeylerin farkında olmamayı rahatlık olarak görüyoruz ve biliyoruz. Farkına varmak, bizde sorumluluk oluşturuyor. Sorumluluk bizi belli bir zorluğun içerisine çekiyor. Çünkü Allah Azze ve Celle sadece farkına varınca ''Aferin, hemen sana cennet'' dememiş. Sen farkına varsan da, isteyerek varsan da, istemesen de ben seni zaten farkına vardıracağım. Burası Direkt ödüllendirilen bir aşama değil, farkındalıktan sonra, farkına vardığın hakikatin gereğini yapmak. Bu gereğini yapmak düşüncesi belli zorluklar getiriyor. Diyelim ki açtınız, bir kitabı okudunuz, Kur'an okudunuz, bir sohbet sohbete gittiniz, bir konferansa gittiniz, bir süreç yani. Ve bunun size yararlı olduğunu biliyorsunuz. Bu sadece bilgilenme düzeyinde değil, bazen spor düzeyinde de oluyor. Mesela havuza gittiniz, yüzdünüz, sağlığınıza iyi geliyor. Bunu devamlı yapmanız gerektiğine dair bir bilinç oluştu. Bu bir farkındalık. Çıktığınızda çok iyi hissediyorsunuz kendinizi. Yani ben de öyle mesela havuzdan çıktığımda iyi ki gelmişim diyorum ya. Tembellik etmedik, geldik, yüzdük. Hakikaten iyi geldi. Ama sonraki haftaya kadar... O farkındalık zayıflıyor, zayıflıyor, zayıflıyor, zayıflıyor. Ben hep çarşamba giderdim. Tabii şimdi hiç gitmiyorum. Ee, çarşamba akşamına doğru ya öyle mi yine mi yavrusa gideceğiz? Ya bu sefer gitmeyeyim, haftaya giderim gibi bir üşengeçlik dediğimiz bir şey. Şimdi bilinç ile üşengeçlik arasında bir yarış başlıyor insanda. Allah Azze ve Celle bu tür durumlar bir tarafa hak Hakkın kendisi hususunda getirdiği, kişinin önüne getirdiği ikinci bariyerdir bu. Yani eğer bilgi aldığımız bir süreç dahil olduk ve belli bir farkındalık yaşadık, iyi geldi. Yani belli ki ben bunu öğrensem iyi olacak. Bu kitabı okudum, bir cüz okudum, iyi geldi. Veya sünnetten bu kadar malzeme okudum, hakikaten aydınlattı beni. Veya okunan bir yerde bulundum yararını gördüm. Şimdi bu haftaya devriyesi geldiğinde veya ne kadar periyotla geliyorsa o zayıf o bilinç haftaya kadar şöyle grafikteki şey boşalması gibi diyoruz biz Yük boşalması gibi zayıflıyor. Ve siz şey geldiği zaman, vakti geldiği zaman önünüzdeki o güçlük bir eşik olmuş ve aşılması bekliyor. Gitmenizin doğru olduğunu biliyorsunuz ama duygular gitmemenizi söylüyor. Bu çok zor bir şey ve bunu başarmak insani bir faaliyet. Bu hayvanların bildiği bir şey değil. O bilge krala iade etmek istiyorum. Onun çok güzel bir teşbihi var. Diyor ki oruç tutmak insani bir şey, insanların başardığı bir şey. Çünkü yeme içme arzusuna karşı kendini durdurmak. ''Ben insanım'' demekle eşdeğer. Yani sabah oruca başlıyorsunuz, daha sabah uyandınız, her gün var olan kahvaltı o gün yok. Masa boş. Böyle yemekhane renksiz gibi görünüyordu. Sanki siyah beyaz her taraf. ''Ya akşama nasıl geçer?'' düşüncesi. ''Biz geçen seneler nasıl tuttuk? bu Bir ay nasıl geçecek?'' Cenab-ı Hak aslında bu duygular ile bize yükleniyor. Bizim bu duygulara karşı aklederek yolu yürümemiz gerekiyor. Nasıl diyeceğiz? Ya çocukluktan beri tutuyoruz yani. Bir şey olmuyor. Allah'ın izniyle akşam olur ya. Allah için sabredeceğiz. Peki bu gelen duygular ne? Kaç kere tecrübe ettik. Bunlar hakkından geliyoruz. Yani demin havuz örneğini verirsek. Gittik. Geçen hafta gitmiştim. iyi olmuştu. Bu hafta gideyim. Pişman olmadım. Tecrübeyle biriktirdiğimiz bilgi... Bilinç, aklederek oluşturduğumuz düşünce bizim insani yazımız, yanımız. Duygularımız, üşengeçliklerimiz, korkularımız ve duygularımız tamamıyla hayvanlarda da olan ve bizde de olan şeyler. Duygular her zaman bilincimize eşlik etmeyebilir. Eşlik ettiği zamanlar da var. Mesela iftar ediyorsunuz, o esnada bir heyecanınız var, iftar etmek üzeresiniz. Sabahında duygularınız ile çatışırken, iftarda duygularınızla vektörler aynı yön, aynı istikamete gelmiş. Şu anda mutlusunuz. Karşı, sofrada karşıda biri var. Herkes birbiriyle mutlu, bakışlar iyi. Ee, çünkü duygu şu anda iyi ki tuttuk hele iftardan sonra yani Allah nasip etti bugün de tuttuk. O sene Ramazan'da tuttuk. Zorluğu boyutuyla Ramazan ve oruç çok göründüğü için... Namaz da öyledir. Bir tarihte bir Amerika'dan bir arkadaş gelmiş, onu gezdiriyoruz. Yanında da bir Müslüman var. Ben yerel buradan birisiyim, ee, Bursa'dan yani. Bir an düşündüm bura neresi diye. Sabah buluştuk, ezan okundu öğlen. Adam kapıda bekliyor garibim, biz abdest al, namaza gir, çık falan. Ondan sonra <gülüyor> tam bir şeyler yedik öğlen oldu, işte mağazalara bakayım, biraz gezelim derken ezan okundu, ikindi. ''Yine mi?'' dedi, ''Yine biz yine girdik, çıktık. Biz çıkınca dedi ki, bu böyle girip girip çıkıyorsunuz yani, bütün gün böyle mi geçiyor?'' Bir ne zaman dedi, süreyi söyledim. Ondan sonra var mı dedi, beş kere dedi. Ya sizin gününüzün esas işi bu. Diğeri dedi şey yani, arada oyalanmak için olan şeyler sizin Aslı işiniz bu. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Nasıl başarıyorsunuz? Onun bu sorusuyla birdenbire çarpıldım yani. O çıplak ve farklı bakış açısı. Hakikaten çok değişik bir şey yapıyoruz biz yani. İşimiz gücümüz Biz haftada bir kere gideriz gitmeyiz gibi dedi adam. Peki sahiden... Namazı bir kıldığımızda bu zorluk gerçekten bu kadar böyle mi? Değil ama duygusal olarak daha hiç içine girmemiş biri açısından çok muazzam zorlu gözüküyor. Yani ona şeytan diyor ki daha uzaktan sen bu dine girecek olsan zaten yapamazsın. Hiç aklından bile geçirme. Şuraya bak! ''Yıkanıyorlar habire ya, ben ayağımı haftada bir kere çıkarıyorum ya da çıkarmıyorum yani adam dakika başı ayağını çıkarıyor bir de öyle söyledi. Bir de ayağınızı çıkarıyorsunuz dedi ya, oraları da yıkıyorsunuz.'' Hayret ki hayret. Halbuki ee, gayet normal hayatımızda hiç aksatmıyor, yapıyoruz. Şimdi Allah Azze ve Celle diyor ki duygularınızla düşünceleriniz her zaman paralel olmayabilir. Siz akleden yanınızı, düşüncelerinizi esas, akleden yanınızı esas alacaksınız. Neremizle aklediyoruz? Kalbimizle aklediyoruz. Çünkü bakıyorum ben gençler kalbimle aklım arasında kaldım diyor. Aslında söylediği şey duygularımla akletmem arasında kaldım demek istiyor. Fakat ee, yanlış ad koyuyor. Kalbini duygu merkezi zannediyor. Yani işte sevgi, aşk falan. E, duygu merkezi olarak orayı bellemiş. E, Akletmesini de fikir, düşünce daha ziyade beyin merkezi düşünüyor. Halbuki e, biz kalbimizle akletiyoruz. Yüce Yaradan böyle söylüyor. أَوَلَ fil ardi <gülüyor> yer Yeryüzünde gezip dolaşmazlar mı? فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِيهَا Geçsinler dolaşsınlar da Akleden kalpleri olsun. Şimdi sınırlı bir bilgiyle elindekileri bir yanlışa, batıla kandırıp orada, oracıkta onları boğmak isteyen bir din... insanlara gezin dolaşın ufkunuz açılsın gibi bir şey söylemez. Farklıyı görün ki fark edesiniz. Hep aynı şeyi göre göre farkı kaybedersiniz. Avalemiyesi ruh fil arut ne kadar müthiş bir ayet belki bu derslerin merkezinde yani farkındalığımızı yaşamamız istiyor, yaşamak istiyorsak gezip dolaşacağız başka tecrübeleri dinleyeceğiz başka hayatları dinleyeceğiz başka hayatları okuyacağız ve biz gerçeğin farkına varıncaya kadar bu yolculuk devam edecek madem böyle bir potansiyelimiz var o zaman böyle bir sorumluluğumuz var demektir. Çünkü hayatta her şeyin bir şeye yaradığı ilkesiyle karşılaştık. Yani bilim adamları şunu şurada görürlerse zımnen şöyle diyorlar acaba niye buraya konmuş? Yani bir şey bulurlarsa hemen bu neye yarıyor acaba diyorlar. Yani yerin altından bir şey buldular diyelim, çıkardılar. Bu neye yarar acaba? İllaki bir şey yarıyordur. Çünkü varlık zemininde her şeyin sistematik olduğuyla karşılaştık hareket bile kaideleri var. Çözünce, formüle edince hesaplanabiliyor. Her şey böyle. Her şey hesaba, kitaba dökülebiliyor. Cenab-ı Hak yani var eden kudret sistematik yaratmış. Ve hiçbir varlık anlamsız değil. Havaya bakıyoruz. Oksijen ayarı, azot. Ve şunu da düşünebiliyoruz. Azot biraz farklı olsaydı o zaman o zaman biz yaşayamazdık. Bunu da görebiliyoruz. Bunu hayvanlar göremiyor biz görebiliyoruz. Yer kürenin eğimine varıncaya kadar diyor ki yer küre şu kadar eğimle eğer dik olaydı, yer kürede hayat olmazdı. Bunu ilm, ilim, olarak söyleyebiliyoruz. O zaman bizi yaratan kudret bu koyduğu muazzam ahengi anlayabilmemizi ve fark edebilmemizi sağlayacak potansiyelde yaratmış. Uyandığında mesela uyandınız bir yerde. Uyandınız. Bayağı susamışsınız. Masanın üstünde su gördünüz. Bu suyu fark edince manayı ifade edebiliyorsunuz. Uyandığında su içeceğimi ve suya ihtiyaç duyacağımı bilmiş, öyle koymuş birisi oraya. Böyle diyoruz. Ondan sonra mutfağa geçtiniz, yemek yapılmış, biraz da sarılmış yani çok soğumasın diye. Açtınız sıcak yemek tam yiyeceğiniz ayarda. Anneniz siz kalktığınızda yiyesiniz diye. Bu arada içeyim bağışlarsanız. Koymuş olmalı. Hayatı evin içerisini okuyabildiğimiz kadar okuyabilseydik toprağın altını. Mesela petrol çıkarıyoruz neredeyse 100 yıldır ve hayatta hepimiz kullanıyoruz. Diyebilir miyiz ki yani onu oraya koyan, yani bir defa koyan bile yok. Çıktığında hiç bir şey yaramaz da tesadüf. Yani yanıcı olması, böyle bu işe yaramaz falan Delinebilir mi? Hayır. Anlamlandırdığımızda varlığımızla birebir eşleşmesi bizi var edici kudretin buluşturduğu sahnede, bu yaşam ortamında. Karşılıklı eşleşmesi gibi, bende bu düşünceler var, sahnede de ortamda da bunlar var. Bunu anlamamı istiyor. Neye dönüşecek bu anlam? Yaratıcıyı ve sahibi fark eden ona karşı اِنَّا هَدَيْنَا حُسَّب۪يلًا اِمَّا شَاكِرًا Ya şükredenlerden olacak ya da yok sayanlardan olacak. Koymuş suya ama koymamış. Öylesine vardır diyecek. Yemeği annesine karşı kişinin nankör olması. Koyduğu sudan, hazırladığı yemekten, hazırladığı kıyafetten veya ebeveynine karşı veya topluma karşı her neyse içinde bulunduğumuz ortamdaki Yüce Yaradan'ın hazırladığı, süreçteki bütün nimetler. Biz bu nimetlere karşı muazzam bir arzu ile yaratılmışız. Kendimizi yoklarken, bu arzularımızın istikametinde yanlışa düşabilme ihtimalimizi gördük. Sahibe karşı sorumluluğumuzla yanlışa duyduğumuz arzu arasında sınandığımızı değerlendiriyoruz. Çünkü bunu gördük. Yani bir şey yanlış yapıyoruz. Vicdanımız kanıyor, yanlış yaptık. Bizde birine karşı bir hesap verme duygusu beliriyor sahip Allah Azze ve Celle'ye karşı. Yüce Yaradan öncekileri değerlendirdiğimiz süreçte, kendimizi değerlendirdiğimizde boyutta istikamet almanızı istiyor. <gülüyor> Diyor ki duygularınızı ''Asa'en tekrahu şey'en'' Olur ki bir şeyden çok hoşlanmazsınız. Vahhu wa khairun lakum ama o sizin için hayırlı olabilir. Yani bakın duygularımız bize diyor ki bu iyi değil, istemiyorum bunu diyor. Mesela o demin ki yabancı kişi duyguları itibariyle bizim bu sürekli ibadetimize bakınca ben istemiyorum diyor bu bu kadar böyle sıkıcı bir din. Ha birer alıyor, namaz kılıyor. Duyguları bunu söylüyor. Allah Azze ve Celle diyor ki duygularınız hoş görmedi diye, o şey sizin için yanlıştır sanmayın. Eğer her meseleye girişte duygularım ne istiyorsa onun dediğini yapacağım derseniz, size zararlı olacak, sonucu size zararlı olacak şeyleri de yapabilirsiniz. Duyguları bir insanın kılavuzu olamaz. Bu kendimizi fark etmemiz sürecinde çok önemli bir şey. Ayet-i Kerime aynen şöyle, اَسَاً تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ Bir şey... ''Hoşlanmayabilirsiniz. Sizin için hayırlı olabilir.'' asa أَنْ تُحِبُّ شَيْئًا ''Olur da bir şeyi sevebilir, arzu edebilirsiniz.'' وَوَشَرٌ لَكُمْ ''O sizin için aslında zararlı olabilir.'' Biz eğer bütün varlığımız ve seçiciliğimiz, duygularımızdan ibaret olsa, o zaman Cenab-ı Hakk'a bu ayetin sonunda derdik ki ''Ya Rabbi o zaman biz ne yapabiliriz ki?'' Yani iyi, yararlı sandığımız, Arzuladığımız şey yararlı çıkmayabilir, hoşlanmadığımız şey yararlı çıkabilir. Biz şaşkın ördek gibi kaldık demektir. Hiçbir seçiciliğimiz yok. Direksiyon nereye kıralım? Yani, peki böyle bırakmış mı bizi Cenab-ı Hak? Sadece duygularımızın, böyle bıraksaydı duygularımızın esaretinde kalırdık. Ama Allah Azze ve Celle bize aklederek istikamet bulmamız için kalplerimizi verdi. Biz kalplerimizle ne kadar çok bilgiyle buluşursak, o yüzden insanın kalbi doğru bilgi üretebilir. Ama bunun bir şartı var. Önce veri toplaması lazım. Veri toplamadan doğru bilgi oluşturması, muhakeme yapması, mukayese yapması ve doğru sonuca gitmesi söz konusu değil. O yüzden insanlar iki türlü. Bir, hakikatin arayışı içerisinde olanlar, bunlar Veri toplamaya kendilerini kapatmazlar çünkü topladıkları verilerle doğru bilgi oluşturabileceklerini bilirler. Doğru bilgi onların duygularıyla çatışsa da yani rahatsız edici olsa da do veri toplamaya devam ederler. Hak ediyor, doğru bilgi hak ediyor bunu Duygularımla eşleşmese bile der. Peki diğer tipte insanlar onlar demin konuştuğumuz cehalet mutluluktur diyenler. Onlar baktılar ki veri geldikçe Doğru bilgi üretiyor benim kalbim ve önüme koyuyor ve bu beni rahatsız ediyor. O zaman kalbimin bana oluşturduğu, bu rahatsız edici, sorumluluk doğuran süreci girişinden keseyim. Ne yapayım? Veri girişini kapatayım. Veri girişini kapatınca baktı ki mutluluğu, cehalet mutluluktur. Artık ezandan bile rahatsız olan veya yüce yaratıcıya sahibe karşı, mutlak mevlaya karşı sorumluluklarını tetikleyecek, uyandıracak ne varsa bundan uzak kaçmayı kendisine bir yaşam tarzı olarak benimsemeye başladı. Bu, hayatı farkındalıktan uzak yaşamak için kişinin özellikle anesteziye kendisini bırakması gibi bir şey. Son 10 dakikayı ayıracaktım. Şu anda 50 dakikaya geldim. Bu arada bilgi soru var, değen varsa hemen o soruyla son 10 dakikaya geçelim. Yoksa ee, ben tamamlayayım, soru var mı? İllaki vardır. bugün efendim. Ya, ne güzel. İlk başta bir örnek verdiniz ya, İngilizlerin Mengen'in soruyla. Evet, evet. Vahşet yani. Evet, e, bunun yani bir bir şey, diğer siyah insanlar için cahit bir şey var. Evet, o gün yeterince üretim yapmamış, tembellik etmiş. Verimden düşmüş. Onun cezası mesela tutmuş öldürmüşler. Hem de böyle bir yöntemle. Peki hocam bunun... Yani bunu İngilizler üzerinde söylemiş de değilim. Başka milletler de yapabilir. Bu hırsa kavuşan Arap da yapabilir. Başka herhangi bir millet de yapabilir. İnsandan söz etmek için söyledim bunu. Evet. Hocam, peki bizim dinimizde de böyle yani cehennem var. Kur'an'da bahsetmişlerden bir Evet soru şu önce soruyu özetleyeyim yani e, burada bir ceza görüyoruz biri bir suç yapmış ve demin bahsettiğimiz onu cezalandırıyor e, Cenab-ı Hak da cezalandırıyor eğer ceza yanlışsa e, demin İngiliz'de biz bunu kınadık Cenab-ı Hak'ka sıra gelince niye kabul edelim böyle bir soru mu yani ödül ve cezayı felsefi olarak e, ele almamız isteniyor Şimdi, e, bence soru doğru bir soru e, ama şöyle bakalım mevzuya. Şimdi, bu bahsettiğim resimdeki e, kişi, bir defa cezada mutabakat, yani ceza olmalı mı? konuşacaksa konuşacaksak eğer, e, ceza cürme mutabakat etmeli, yani cürmün karşılığı olmalı. Çünkü cürmün karşılığı olmazsa, o zaman zulüm olur. Bizim bu verdiğimiz şeyde, ee, örnekte, bir defa böyle bir cürmü yok yani ölüm cezasını hak edecek kadar. Ama ben cezaiyet komple karşı çıkıyorum desek ve bunu savunmaya kalksak, o zaman bunu da konuşalım. Mesela hepimiz irade sahibi varlıklarız. İstersek birbirimize zarar verebiliyoruz. Yani cürüm dediğimiz şeyi yapabiliyoruz. Peki, e, cürmü yaptı diyelim. İradesi olan herkes yapabiliyor cürmü. ''O zaman buna karşı bir miz olmamalı mı?'' sorusu gündeme geliyor. Yani ''Müeyyide olmalı elbette'' dediğiniz zaman cezayı kabul etmiş oluyorsunuz. Peki cezayı kabul ettiğiniz andan itibaren cezayı meşru kılacak şey nedir? Oranı. Eğer cürümle eşleşiyor ise, o ceza adil bir ceza ise sorun yok ama hala af edilebilir. Af daha güzel olabilir. Bunlar konuşulabilir. Şöyle bir sahne hatırlıyorum. Bir tarihte böyle bir kalabalık CD bir film almıştım. Böyle bunu açtık. Yanlış CD'yi takmışız ortalardan bir yerden. Sahnede birini fena halde kırbaçlıyorlardı. Yani açıldığı yerden birden bir kırbaç geldi. Ee, hemen kapattık. Çünkü ortamdaki çocuk böyle ne falan dedi yani vahşet. Çıkardık yanlış yerden girdik diye. Baştan koyduk. Bu uzun film şeylerden bir tanesi. Ya sabıke ettir ya diğeridir. Şimdi orada öyle bir karakter var ki o kadar hain, o kadar kötü daha o sahneye gelmeden biz elimize geçse boğacağız onu yani. Çünkü o kadar kötü bir tip. O kadar masumun canını yakan, işte hırsızlık ediyor, hainlik ediyor, gidiyor insanlar hakkında otoriteyle işbirliği yapıyor falan. Böyle onun ee, elimine edileceği filmden veya e, diziden, şimdi aynı sahne geldi hiç rahatsız etmedi, izliyoruz ama az bile diyoruz. Ne değişti? Değişen şey şu, yani cezanın bir cülüme karşılık verildiğini artık biliyorsunuz o esnada. Geçenlerde bir sınıfta öğrenciler şeyi konuşuyordum. Mesela öyle bir an geliyor ki ölüm cezası bile adalet olabiliyor. Şöyle bir sahneyi anlattım onlara. Şimdi uzun bir film seyrediyorsunuz. Filmde çok kötü bir karakter var. Çok hakikaten insana kıydı, öldürdü, bir şeyler yaptı. Bir de iyi bir kahraman var. Şimdi sonunda şöyle bekleniyor. O kahramanın o eee kötünün hakkından gelmesi ve böylece izleyenin vicdanının rahatlatılması. Şimdi o çok o sahne çok kritik. Hakikaten iyi olan kahraman, o kötüyü alt etmek üzereyken, tam kıstırmışken böyle, kötü merhamet dileniyor. ''Tamam yapma'' vesaire diyor böyle. Biz o esnada şöyleyiz. ''Sakın ha'' diyoruz. Çünkü onu biz her yönüyle biliyoruz. Kahraman izlemiyor. Biz evinde de biliyoruz, her tarafını biliyoruz. Neyse bizimki merhamet ediyor, bırakıyor. Hatta silahı da atıyor yere. Ve arkasını dönüyor, gidiyor. O esnada o kötü, o yere attığı, silahı aldığı gibi, kaptığı gibi bunu arkasından ateş etmek istiyor. Bizim yüreğimiz ağzımıza geliyor. Fakat çekiyor tık tık tık, meğer içinde şey yokmuş yani öyle bırakmış. Bu bizimki geri döndü o sahnede. Bunu alnının ortasından tek kurşunla şey yaptı ama biz o esnada böyle Rahatlamış durumdayız. Fark ne? Eğer ceza zulme karşılık ise ve adalet ise bir problem yok. Ama ceza e, suç olmayan bir yerde olursa yahut suçun üstünde olursa zulüm olur. Cenab-ı Hak kendi sisteminde فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَحَقًا Diyor ki benim sistemimde... Kimse ne iyiliklerinin yani var olan yaptığı iyi şeylerin azaltılmasından korksun. Bu da bir zulümdür. Yani on vakit namaz kılmışsınız ama dokuz sayılıyor gibi mesela. Bu iyiliğin eksilterek zulmü. وَلَا رَحَقَى değeri de kötülüklerine on yanlışınız var ama on bir hesaplanıyor. Bu da zulüm. La يَخَافُ بَخْسَنْ وَلَا رَحَقَى Yüce Yaradan'ın hayat sistemi bir sınav esaslı ve sonucu da ödül ve ceza. Bunu biliyoruz. Eğer Allah Azze ve Celle'nin baştan sistemine, yani bazıları mesela şöyle diyebilir. Allah yaratsaydı ve yarattığı gibi cennetine koysaydı. Ben böyle bir Allah'ı yaratıp da sınayıp sonrasında bir kısmına iyilikleri karşılığında cenneti, kötülükleri karşılığında cehennemi veren Allah'tan ''Daha iyi buluyorum.'' Yani böyle bir Allah hayal ediyor kafasında. E, yaratmış, yarattıklarını hemen Cennet'e doldurmuş. ''O Allah daha iyi.'' diyor ve onlara sonsuz bir yaşam vermiş. E, bize böyle de böyle yapaydı. Niye bizi sınıyor? Ben de diyorum ki Allah Azze ve Celle'nin sonsuz yaratma gücü var. Yani bizi yarattığı gibi bizim kadar daha fazla sayıda da yaratabilir yarattıklarını cennete doldurabilir, sürekli böyle doldur yapabilir. Şimdi Yüce Yaradan'ın sistemi böyle değil. Cennettekiler de öyle direkt yaratılıp doğruya doldurulmuş tipler değil. Şu an buradan cennete gidecek olan kimseler, Yüce Yaradan'la ayrı bir birey olarak tam bir özgür iradeye kavuşmuşken bile sevgi paylaşabilmiş tipler. Bunlar sonsuz düzlemde Yüce Yaradan'la sevgisine devam edecek olan kimseler. Bir defa önce ayrı ve tam bir birey olmanın ortamına geldik burası. Yani bir robot olarak yaratılıp cennete doldurulmadık. Bir irade verildi ve emaneten bir iradeyle şu an buradayız. Şimdi bunu şöyle teşbih ediyorum, bir adamın 10 tane çocuğu var, çok zengin bir adam bu. 10 tane de çocuğu var, büyük şirketleri var, çocukları büyüdüler, hepsi şirketlerde Görev aldılar, yüksek maaşlılar bunlar. Babalarını da çok sevip sayıyorlar. Çünkü babaları o servetin şeyi, yani kazananı. Araları da çok iyi. Babalarının bir arkadaşı ona dedi ki, bir gün konuşurlarken, benim çocuklar çok saygılı, beni çok severler. Gelinlerim de öyle, yani otururum. Neredeyse çoraplarımı çıkarmak isterler. O da onlara dedi ki, adam ona, senin malından ötürü seviyorlar. Aranızdaki bu ilişki gerçek bir ilişki değil demek bu. Çünkü gerçek ilişki sevgiden kaynaklı, gönüllü olan ilişkidir. Yani çok defa görmüşsünüzdür böyle diyor ki oğluna işte o seni bundan ötürü seviyor. O da hayır beni benden ötürü sevemez mi? Ne demek şundan ötürü? Yani aranızdaki ilişki gerçek değil demenin en kötü yolu bu. Onun çıkarından kaynaklı bir irtibat. Şimdi Allah Azze ve Celle ile biz bir gerçek ilişki kurabilmenin fırsatı içerisine alınmış durumdayız. Tıpkı yaşlı adam örneğindeki gibi. Yaşlı adam bu ilişkinin gerçek olduğunu hem görebilmek ve hem kendine hem arkadaşına ispat etmek için şu yolu denedi. Bütün çocuklarını çağırdı ve onlara dedi ki, ''Ben herkese bugünden itibaren hisselerini devrediyorum. Artık ya ben de yaşımı aldım.'' ''Kararları da size bırakıyorum.'' dedi. Herkes kimi falanca holding aldı, öteki b holding geldi, aldı, şunu aldı ve artık kendi işlerini, kendi mülklerini yönetiyorlar. Ama bir zaman sonra fark etti ki, işte işlerinden beşi altısı oranı siz belirleyin, seyreltmeye başladı. Daha az geliyor, eski ilgisi alakası kalmadı. Bir kısmı arayıp sormamaya başladı ama iki tanesi veya bir tanesi hakikaten yine geliyor, eskisi gibi babasını çok seviyor. Yine aynı ilgiye alakayı gösteriyor. Şimdi durum değerlendirmesi yaparken diyor ki, ''Bu çocuğumla aramdaki ilişki gerçek bir ilişki, sevgiye dayalı ve bunu gönüllü olarak yapıyor. Diğerlerinin ki çıkara dayalı, zorunlu bir ilişkiymiş. Aradaki çıkarı kaldırınca alakaları da koptu.'' Şimdi Allah Azze ve Celle'den bizi doldurup, yaratıp, direkt cennete doldursun diyenlerin durumu, Zorunlu bir ilişkiyle Cenab-ı Hak'la aramızda hiçbir zaman gerçek olup olmadığını bilmediğimiz ve bilemeyeceğimiz... Çünkü irade oluşmamış. Yaşlı adam şeyi vererken mülkiyetleri irade sağladı onlara. Allah Azze ve Celle bize burada irade sağladı. Hem Yüce Yaradan'ı sahip olduğu sonsuz hayat bahşetmeyi sebepsiz vermeye ve abes bir şey yapmaya biz zorlayabilir miyiz? Öyle yapaydı diyebilir miyiz? Böyle yaparak kendisine farkındalık verdiği, akletme verdiği, kendisini tanıyıp keşfedebilecek bir potansiyel verdiği insanın kendisine saygı duyma sürecinde, duyduğu bir süreçte karşılıklı sevgisini paylaşacağı insanlar ile farkına vardığı halde yaratıcısına karşı saygısız Olanca nimetine karşı yaratıcısına karşı nankör kimseleri cezalandırması hiç de e, gayri makul bir şey değil. Yani mantık dışı bir şey değil. Zaten ödül ve cezayı yani cezayı savunmayanlar bile mevcut dünya düzleminde kendi ortamlarında bunu uyguluyor değiller. Bunu devlet nizamından kaldırdığınızı düşünün mesela. Adam geliyor akşamdan banka soyuyor, sabah gidiyoruz. Ya ceza olaydı da sana bir ceza vereydik ama biz çok iyiyiz, sana ceza veremeyeceğiz. Girişteki nöbetçiyi öldürmüş, içerideki adamları bilmem ne yapmış. Ondan sonra beriki ötekine tecavüz etmiş, boğulmuş, öldürmüş geliyoruz. Biz felsefi olarak cezayı kaldırdığımız için sana bir şey yapamıyoruz. Böyle bir tanrı beklentisi yani ödül ve cezadan ötürü yaradanı, e, tahkir edenler, küçük görenler, eleştirenler, hatta ahlakiliğini sözüm ona eleştirenler aslında kendi yaşamlarında hiç de böyle değiller. Yani bugün en modern devletler bile her türlü cezayı tatbik eder. Çünkü karşı karşıya olduğu varlıklar irade sahibi varlıklar. İrade demek cürüm işleme potansiyeli demek. Biz bununla baş edebilmek zorundayız. O yüzden meleklere Cenab-ı Hak ''İnni cahilun fil ardı, halife'' ''Ben yeryüzünde halife var edeceğim'' dediğinde yani irade sahibi varlık demek. Kendi işini kendi görebilecek varlık demek. Melekler dediler ki bu kan dökerse, fesâd ederse... Çünkü irade sahibi. Dolayısıyla iradenin ceza ile karşılanması cürüm işlediği takdirde e, lojiktir, tam mantıktır. Orada bir soru var galiba. Burada var, buyurun. Sonra. Bu arada vaktimiz doldu, kalkanlar kalkabilir. Evet. Hocam, bu antum fiziğinin anlaşılmaya başlamasıyla beraber, kadın antum parçaları, maddi olmayan bağlarla bağlandığı görüntüçe bilinen, bilinen fiziğinin ötesinde bir gerçeklik algısı oluşmaya başladı. Bu nedenle özellikle batılı ve atmosfer çevreler için sivilasyon terörüleri ortaya atıldı. Bunu destekleyen tanınmış kişiler de vardı. Bunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani fizik her ne kadar metafizik boyuta ilerlese de, insanın arzuları burada durduğu sürece çünkü bizi hakikatten ve gerçeği itiraftan alıkoyan şey, fizikte madde arası bağları eskiden varsaydığımızdan veya sandığımızdan değildi zaten. Ondan çok daha önce cevabını hiç açıklayamadığımız kendi varlığımız, canlılık, hayat, Bunlar zaten bağırıyorlardı. Biz yüce yaradana dair, var edici kudreti dair daha fazla gerçeklikle karşılaştıkça eğer birileri iman edecekse bunlar zaten hakikati gördüğü için iman eden ve hevasından ve arzularından vazgeçen kimseler olabilecek ancak. Yoksa ortamda deliller yetersiz, fizik şunu da keşfetti. Artık herhalde bundan sonra daha çok iman eden olur beklentimiz. Çok doğru bir beklenti değil. Zira bugüne kadar hayata, hayatın sistematiğine, canlılığa dair varlık ortamındaki her türlü ayet yahut bulgu deyinsiz ona var edeceği mutlak surette zaten işaret ediyordu. Kendi varlığımız da buna dahil. Ama ee, biz ne kadar yol alacağız, daha fazla yol alacağız, kuantumda yol alıyoruz. Muhtemelen fizik öyle bir an gelecek ki varlık yok diyecek. Yani belki kendimizi kandırıyoruz. Ortalıkta bir sanal yaşam mı var acaba? Maddeye indik, indik, indik, indik, dibe gittik madde kayboldu. Der gibi bir şeydir yani bu söylediğiniz. O zaman geri dönünce madde yok mu diyeceğiz. O diyecek ki ben hissediyorsam, hani düşünüyorsam varım demiş ya. Keşke düşündüğümüz için var olduğumuzu, aklettiğimiz için var olduğumuzu kabullensek. Ama çoğu insan, insanların çoğu tattığım için varım diyor. Yani lezzet aldığım için varım. Ben lezzet alıyorsam, keyif alıyorsam varım. Madde orada yokmuş, beri tarafta şu şöyleymiş, şu şöyle o. Bunlar insanlar çok önemli değil. Önemli olan akşamki sofra, akşamki eğlence, yarınki gezilecek olan yer... Ve bizim hayat içerisinde bu hareketliliğimizin, bizdeki arzularımızla eşleşmesi. Bazıları veya çoğumuz açısından en önemli hakikat bu. Dolayısıyla çok bir şey değişmeyecek. Yani çok ilim gelişecek, zaten çok gelişti. Yani siz madde arası şeyden bahsediyorsunuz, şu anda... Manyetik şeyler üzerinden, dalgalar üzerinden görüşüyoruz, haberleşiyoruz, görüntü aktarıyoruz, ses aktarıyoruz değil mi? Eski insanlar açısından bunlar bile sistemli olması bakımından hayatın hiç akla sığacak şeyler değildi. İnsanın bunu keşfetmesi bir mucize. Bunun zaten ortamda eskiden beri var ola gelmesi ayrı bir mucize. Bu ortamda vardı biz yeniden Oluşturmadık bunu. Sadece keşfettik ve kullanmaya başladık. Peki vaktimiz doldu. Buyurun efendim. Allah'ı ilgili veri kapatma ve verileri fazla veri toplamak Evet. Verileri nereden nasıl ve ne şekilde toplayabiliriz gençler olarak? Evet. Şimdi veri verilerimizin için evet. Veriyi nasıl kapatabiliriz? Evet. Şimdi e, kısa hemen şöyle söyleyeyim. E, bir başlangıçta bütün verilere açık olmak lazım. Çünkü e, veriyi almadan, veriyi tecrübe etmeden, verinin kötü olduğunu yargıyla söylemek bizi körleştirebilir. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle mümini tarif ederken اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ Söze kulak verir. اَلَّذ۪ينَ el الْقَوْلَ Söz demek. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ Ama sonrasında فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ Güzeline tabi olur. Dolayısıyla müşrikler onlar kapatıyorlardı kendilerini. Hazreti Peygamber'den gelen mesaja kapatıyorlardı. Çünkü bu mesaj işte karşılığını buluyor. Karşılığını buldukta sorumluluk oluşturuyor. E yapmayınca da sıkışıyorsunuz. Birileri Yaradan'ını tanıyor. Ahiret beklentisiyle, düşüncesiyle bir yaşam geliştiriyor kendisine ve adeta... Herkesin korka durduğu ölümü bir geçiş beklentisiyle heyecana dönüştürmüş iman süreci. E, bu taraftakiler bu bilginin getirdiği e, sorumluluğu yerine getirmeyince bu bilgiden uzaklaşmak istiyor. Şimdi tecrübe ettiler, baktılar sorumluluk oluşturuyor. Biz de şunu yapmamalıyız. Bir başkası alternatif bir bilgi getiriyor. Biz diyoruz ki hayır ben seninkini şey yapmayacağım. Ama biz ona diyoruz sen benimkini oku. Allah Azze ve Celle, mesela Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etrafta bulunan Hristiyanlar, Yahudiler bunların şeyleri ''Haddithu vela haraj'' dedi. Anlatın, biz zararı yok. Cenab-ı Hak bize anlatıyor. Yani Hristiyanlardan anlatıyor, onların inanç sisteminden anlatıyor. Mesela teslisten bahsediyor Cenab-ı Hak ve Kur'an'da tartışıyor bunu. Yusuf Estis, Müslüman olduktan sonra ee, tabii kendisi eski bir papaz. O şöyle bir şey söyledi. İlk önce bayağı bir şok dalgası oluşturdu, bilmiyorduk tabii. Dedi ki teslis İncil'de yok. Yani İncil'i başından sonuna kadar inceleyin, teslisi bulamazsınız. Yok. Ama Kur'an'da var. Bu ifade böyle şey, ters bir ifade. Yani ne demek Kur'an'da teslis olur mu? Kur'an Cenab-ı Hakk'ın tekliğinden, birliğinden muhasebe. Demiyor mu dedi Cenab-ı Hakk? وَلَا taqulu ثَالِفَ ثَلَاثًا Allah üçün üçüncüsüdür demeyin demiyor mu? Bak Kur'an'da üçlemenin yani konusu var ama İncil'de konusu bile yok gibi bir ifade biçimi bu. Şimdi biz hiçbir bilgiye kendimizi kapatamayız. Şuna şu inançla kapatmamalıyız. Hak üstündür ve insan eğer Kendisini şartlandırmaz ise, yönlendirmez ise, serin kanlı düşünür ise doğruyu bulabilecektir. Allah kulunu kötülüğe mahkum etmez. Dolayısıyla biz bilginin iyisini, kötüsünü gibi bir şey yapmıyoruz. Ama şöyle bir sıralamamız var, doğrusunu öncelemeyi özellikle çocuk yetiştiriyor isek, doğrusunu öncelemeyi tercih ediyoruz ki sonradan öğrendiği kötü bilgi, iyi ee, kolay tahlil edebilsin. Ama bu hiçbir zaman bir şartlanma düzeyinde değil veya kapanma düzeyinde i'rab. Cenab-ı Hak şiddetle bunu mesela yerer müşrikler için i'raz ediyorlar, kapatıyorlar kendilerini. Sen onla fil kubur. Sen kabirlerdekilere mi duyuracaksın dediği kimseler kendilerini adeta kabirdeki gibi kapatmış olan kimseler. Duymak istemiyor kulaklarına Hazreti Nuh aleyhisselam ne diyor ben onları sürekli çağırdığımda cealu asabi'ahum fi ezenihim parmaklarını kulaklarına koydular. Ve stagishu elbiselerini kafalarına geçirdiler ve asaru ve barustik bara. Bu dahi hakkın özgüvenli bilgi paylaşmaya rahat, duymak, başkalarıyla paylaşmak ve kendisi anlatmak üzere ama batıl ise kendi ön yargılarını ve sınırlarını muhafaza etmek için paylaşıma kapalıdır. Dolayısıyla ee, biz onlarla mesela dünyada muazzam bir medeniyet kurmuşuz. Kendi bilgilerini aramızda yaşamışlar, paylaşmışlar, varlıklarına hiç rahatsız olmamışız. Dillerini, dinlerini hanelerini hatta şehirlerin ve yerlerin isimlerinde bile böyle bir rahatsızlığımız olmamış. Çünkü hakkın üstünlüğüyle sahada varız ve bu yeterince bize meşruiyet sağlıyor. Ama bugünkü batı bırakın alimlerimizi vesaire işçilerimizi artık tehdit olarak algılamaya başladı. Yani vaktiyle oraya gönderdiğimiz işçiler çünkü onlar üzerinden kendi nesillerini e, İslam'a kaptırdıklarını düşünüyorlar. Ve 2050'ye gelmeden dünya nüfusunun artık Müslümanlığın lehine devrileceği hesapları yapılıyor. Dolayısıyla bizim böyle bir, bir seçiciliğimiz bilgi noktasında yok. Allah Azze ve Celle konuya dair ayette وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِيَ Bilgi sahibi olmadığın bir şeyin ardına düşme. Önce bilgisine sahip ol, sonra ardına düşüp düşmemeye karar verirsin. Ama karar verirken bil ki اِنَّ السَّمَعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَدَٰي kul ulaiha kana anhu masul. Sahip olduğun gözden de, kulaktan da ve basiretten de sen sorumlusun. Dolayısıyla doğru bir ölçme, doğru değerlendirme yapıp doğru tercihte bulunacak ve doğru istikameti tercih etmek e, edeceksin. Yanlışı bile bile takip edersen bundan sorumlusun. Peki, akulu kavli haza ve estagfirullahal azim li ve lekum ve lisai'il mu'minin. Rabbena la tu'ahizna in nesina ve aghtana. ربنا ولا تحمل علينا إسرًا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفواً عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته